Açık Radyo 94.9 öteki cihaz ıslak köpek grubu adına ben Volkan Terzulu merhaba. Ben Şevket Akıncı merhaba. Ee, geçen hafta e, Elb ve Salah'a ayırdığımız ilk programın e, devam niteliğinde ikinci programımıza başlıyoruz. Ee, evet Şevket geçen hafta nerede kalmıştık bu hafta nasıl devam edeceğiz? Söz sende. Ee, ya bu programı ilk dinleyenler için biraz özet olarak Edward Vesala'nın e, kim olduğundan bahsedeyim. Edward Vesala Finli bir davulcu aynı zamanda bir e, grup lideri ve kompozitör ve aranjör e, Davul e, çalıyor. E, Finlandiya'dan çıkan en tanınmış e, belki de en tanınmış evet caz müzisyeni. Hı. Yani müzisyen diyeceksin sandım. Sibelius'u Sibelius'ta var çünkü evet. <gülüyor> yani caz müzisyeni değil. O. Edward Vesala işte 1965'ten 67'ye kadar Sibelius Akademisinde müzik teorisi okudu. Ondan sonra 1972'de ECM'le tanıştı. Ondan önce özgür caz yapıyordu oradaki müzisyenlerle e, film müzisyenlerle e, ve 1972'de Yangar berekle yaptığı gerçekleştirdiği e, albüm o, onu e, dünyala tanıştırdı e, açıkçası o albümde işte Yangarberek Aslında Yangarberek'in en iyi e, albümü Bence. Ee, çok az kişi aslında orada Jan Garberic'i e, stilini tanıyabiliyor. Ee, o albüm işte Arild Andersen kontro bas çalıyor. Ee, Edward Vesala Davul e, Jan Garberic'te e, saksofon çalıyordu. Ee, ondan sonra e, 1970'lerde Thomas Stanko kuartetle e, bayağı bir çalışmalar yaptı. E, Leo e, diye bir Plak şirketi kurdu. Ha bu arada unuttum, 1974'te de ilk albümü Nan Madol'u çıkarttı ECM'den. Ondan sonra e, 1987'de e, geri döndü sahnelere. 1980'nin e, başında Sound and Fury adı altında bir dizi workshop e, yapıyordu Finlandiya'da. Ve bu workshop'tan e, seçtiği en iyi öğrencilerden oluşan Sound and Fury adında bir grup kurdu. O grupla da ECM için 4 albüm kaydetti. Lumi 1987'de 89'da Ought to the Death of Jazz, 92'de Invisible Storm, ondan sonra da 94'te Nordic Gallery. 1999'da da vefat etti. Kalp krizinden. Bu arada Filharmoni Orkestrası için de ee, çok e, eser e, yaptı ee, biyografi olarak bu kadar istiyorsan devam etmeden bir bir anlayalım kimi na, nasıl bir müzik hı hı. yaptığını ee, geçen haftaki benim soruma yanıt vereceksin değil mi sonra tabi tamam <gülüyor> Peki. Şimdi ne çalacağız o to the death of jazz'da Edward Vesala uh, o to the death of jazz uh, parçanladı what where Hum hum. Şimdi burada kimler çalıyor? Edward Vesala'nın Sound and Fury adlı grubu. Matti Rikonen, trompet. Jorma Tapio, alto saxo, saksofon, bas klarinet ve flüt. Juni Canisto, tenor saksofon ve flüt. Peppa Paivinen saksofonlar, flüt ve klarinetler. Tim Ferken marimba ve e, tubular bells çalıyor. Taito Vainio akordeon çalıyor. Irohar'la piyano, harp e, çalıyor. Jimmy Sumen gitar çalıyor. Uffe Krogfors bas, Edward da davul çalıyor. Bu arada arp çalan kişi Irohar'la e, eşi. Hı -hı. Unutmuştum geçen hafta söylemeyi Hı -hı. Hangi parça? Ee, bu parça e, What, Where, Ham Ham Parçanın adı bu Hı -hı. Dinliyoruz Evet, Edward Vesala'yı Vesala dinledik. Ee, parçanın adı What, Where, Hum Hum. Ee, burada Matti Rikonen trompet çalıyor. Jorma Tapio, alto saksofon, bas klarnet ve flüt. Juni Canisto, tenor saksofon ve flüt. Peppa Paivinen soprano, e, tenor ve bareton saksofonlar, flüt, klarnet ve bas klarnet çalıyor. Tim Ferken, marimba ve e, tubular bells çalıyor. Taito Vaino, akordiyon. Irohar'la piano, arp çalıyor. Jimmy Sumen, gitar. Uffe, croqueforce, bass çalıyor. Edward Vesala da davul çalıyor. E, bu e, parça Ode to the Death of Jazz adlı albümden. Ve e, 1989 e, kayıtlı. Evet, evet şimdi niye O Of Caz adını koymuş bu albümün ismine? Yani ee, bu biraz e, tabii o dönemin e, muhafazakar cazcılarına e, biraz tepki. İşte caz öldü diyen bir takım e, işte bizde de Cüneyt Sermet vardır işte 1945'ten sonra caz yoktur. 1955'ten sonra diyor şey Cüneyt Sermet gerçi ama işte başka kitaplar da var. 1945'ten sonra öldü diyen. Evet evet. Ve cazı sınıflandırmak isteyenlere karşı da bir tepki. Hı hı. Biraz daha konservatif işte Down Beat gibi dergiler var mesela. Biraz daha cazın ...iyi cazın ne olduğunu tanımlamaya çalışan onlara karşı bir tepki istiyorsan sen de söyle fikirlerini bu konuyla 1945 ilgili. 1945'lerden sonra eğer caz öldü deniyorsa o zaman e, yani bunun aslında daha çok e, ekonomi politik değerlendirmeye tabi tutmak o gerektiğini düşünüyorum ben. O da nasıl? Şimdi 1945 yılı dediğimiz zaman BİBAP'tan söz ediyoruz. Yani BİBAP sonrasında Caz'ın öldüğü savını söylemek demek e, siyahların kendi e, üretim araçlarına sahip olma mücadelerinin başlangıç dönemine denk geliyor. Çünkü e, yani siyahlar özgür değillerdi ve beyazların hegemonyası altında... Kendilerini ifade etmek için kullandıkları müzikte e, kendi özgürlük hareketlerine paralel olarak müziğin üretimini de e, kendi ellerinde tutmaya yönelik e, eylemlerine başladığı zaman elbette beyaz e, üretici güçler e, bu konuya ilişkin olarak caz öldü demeye bir şekilde de aslında mahkumlar. Yani bu eşyanın tabiatı gereği. Çünkü siz bir köle çalıştırıyorsunuz köle sizin tarlanızda işte bir iş yapıyor sonra siz o tarlanın ürününü alıyorsunuz ve kölenin ürettiği maliyetin belki de 500 katına satış gerçekleştiriyorsunuz ve bundan 499 kat bir kar elde ediyorsunuz fakat siyah gelip de yani daha sonra köle gelip de artık bu toprağı ben işlemeyeceğim ben gittim kendime yeni bir toprak buldum Ben orayı kendim işeceğim ve kendi emeğimi Kendim e, satacağım e, Dolayısıyla e, üretim araçları Benim elimde diye bir argümanla karşına çıktığı zaman, Karşısına çıktığı zaman Efendinin elbette e, Kölelik öldü e, Ya da e, kölelik öldü değil Aslında bu yanlış bir e, metafor oldu ama e, Yani üretim öldü Tamam Hı -hı. üretim öldü demek daha doğru e, Dolayısıyla şimdi caz müziğinde de böyle bir şey var Özellikle 1950 yıllara baktığımız zaman işte daha çok e, kimler var o dönemlerde İşte Miles'in ilk dönemleri e, Coltrane'in yine ilk dönemleri e, Cecil Taylor'ın ilk piyasaya çıktığı dönemler Yani piyasa demek yanlış Müzik sahnesine çık çıktığı dönemler e, Ve 1960'larda çok ciddi bir politik e, hareketlilik Elbette caz öldü diyecekler çünkü ortada cazı üreten güç kendilerine ait değil. Dolayısıyla başka yerlere doğru yönelilecekler. E, cool cazın ortaya çıkması ya da ortaya çıkışı belki tamam Miles Davis ama Miles Davis e, cool müziğini ürettikten sonraki bütün o süreci beyazlara terk etmesi de aslında bir şanssız falan değildir. Çünkü beyazlar kendi üretebilecekleri müzik tipini kendileri bulmuşlardır gibi düşünmüşlerdir. Third Stream de öyledir örneğin. Hı hı. Beyaz güdümlü. ...caz müziği ya da beyaz güdümlü aslında... ...eğlence müziği. Yani caz müziğini... ...eğlence müziği olmaktan çıkartıp da... ...düşünsel... E, ...ve sanatsal bir eylemlilik... ...ortamı, medyumu... E, ...olmaya yönelik adımlar... ...atan siyahlara karşı... ...tamam caz öldü diye bir argüman... E, ...ortaya koyup caz dinleyicisini ...cazdan uzaklaştırmaya çalışmak... E, ...üretici güçlerin değişmesi suretiyle... ...çok beklenen bir tavırdır... ...diye düşünüyorum ben. Şimdi... Bunu ayrı bir noktaya koyalım. Charles Mingus'u yok mu sayacağız? Thelonious Monk'u yok mu sayacağız bu durumda biz? Ee, ya da e, ne bileyim Coltrane'i yok mu sayacağız? Miles Davis'in o 50 yıllardaki o muhteşem eserlerini yok mu sayacağız? Free jazz değildi elbette bunlar. Ama son derece olağanüstü e, bir e, sanatsal üretim ortaya koyuyorlardı o dönemde. E, hele bir de Özgür Jazz'ın çıkmasıyla... E, siyahların e, özgürlük mücadelesinde bir e, kimlik e, şeklinde dönüşmesi bu müziğin e, iyice beyazları uzaklaştırıp e, siyahları bu alanda yalnız, yalnız bırakmıştır. E, Is Jazz Death diye bir tane parçası vardır Lester Bowie'nin 1968 Hı. yılında ortaya çıkıyor. Zaten çıkan. ondan ona gönderme yapıyor. Hı -hı. E, Edward Vesala. O parçada o parçada ben hiç unutmuyorum Açık Radyo'nun ilk başladığı dönemlerde Artan Samblof Chicago'ya ve bu Chicagolı müzisyenlere çok uzun süre yer ben. Ee, orada bu parçayı dinlemiştik. Ee, belki yine fırsatımız olursa dinleriz. Ee, Lester Bowie ile ilgili konuştuğumuz zamanlarda e, solo, trompet çalarak e, ve tamamen bu e, eleştirmenlerle dalga geçerek e, bir müzik e, yapmıştı Lester Bowie ve eee tamam ve ıslıkla çalınabilecek bir melodiydi. Hiç unutmuyorum. En sonunda da hatta trompetini bırak e, konuşuyordu. E, sanki eleştirmenlerin kendi aralarındaki konuşmayı taklit ediyordu. Is jazz dead? Is işte jazz, jazz pardon, is jazz dead? Jazz öldü mü? Aa evet sanırım öldü. Aa, ...öyle mi falan gibi böyle bir hatta Hı -hı. bir şey vardır onun. Sonunda bir diyaloğa dönüştüren sanki bir konuşuluyormuş gibi konuşuluyormuş gibi bir şey söylüyordu. Ve dalga geçiyordu aslında müziyenlerle. <gülüyor> ee, ama caz öldü argümanı da bir yandan da aslında iyi bir argüman. Çünkü caz... E, ...yani hiç unutmuyorum caz müziği... ...eğer bir filmde kullanılıyorsa 1950'li yıllarda Hollywood filmlerinde... O sahne ya bir genel evde geçer ya bir kumarhanede geçer evet. ya e, karanlık izbe e, kötü durumları anlatmak için üre, e, bir anlatım aracı olarak yönetmen kullanır bunu. E, filmlerde caz müziği çalınan mekanlar hep böyle tanıtılır. Caz müziyenler hep bu ortamlarda yaşar. Caz müziyenleri asla güneş görmeyen insanlardır. Caz müziyenleri kirlidir. Caz müziyenleri... ...işte kadın pazarlarlar ...vesaire falan gibi bir imaj uyandırır bizler de... ...dolayısıyla caz müziği aslında öldü... ...evet bu caz müziği öldü... ...yani... ...oh ne iyi oldu... ...zaten o dönemde de Archie Chippin... Cecil Taylor'ın... ...ne bileyim... ...ve diğer özgür caz müziği üretenlerin... müzik ...müziklerine... ...kendileri caz demiyorlar ki artık... ...eğer biz buna caz müziği demeye... ...devam edersek... ...bu adamlar da bize... Zenci yani nigger demeye devam edecekler gibi bir argüman kullanarak kendilerine ateş müziği üretiyoruz biz. Yeni müzik üretiyoruz biz. E, enerji müziği üretiyoruz gibi adlar ortaya koymaya çalışıyorlar. E, bu siyah müzisyenler. O yüzden cazın ölmesi de bir bakıma iyi. Eğlence müziği yani e, kölelik sistemi öldüğü anlamına gel gelerek de yorumlayabiliriz bunu. Fakat e, tamam biz burada gayet iyi niyetli bir şekilde düşünelim. Caz öldü mü argümanı? Ee, yani ortaya koyulan sanatsal müzik öldü mü diye eğer yorumlarsak biz bu soruyu elbette ölmediğini Lester Bowie de söylüyordu. Ee, Cüneyt Sermet sağ olsun Charles Mingus'a ayı gibi gözlerini devirerek bakıyordu bizlere gibi bir cümlesi vardır kitapta. Örneğin ben bu cümleyi okuduğum zaman okuduğum koltuktan yere düşmüştüm gülmekten. Yani Charles Mingus'un <gülüyor> ayı gibi bakması yani metafor olarak e, ayının kullanılması ilginç gelmişti bana. Ya yani ilginçti, komik gelmişti. Sanki komedi kitabı okuyormuş gibi hissetmiştim kendimi. Her neyse caz müziği ölmemişti tabii ki. Zaten Edward Vesal'a da bunu söylüyor. Az önce denildiğimiz parçada da dinlerken konuştuk. Sanra'nın ıı, ne kadar aslında... Iı, yani Sanra'ya gönderme yapıyor orada. Onet Coleman'a gönderme yapıyor. Hatta kendi çalış stilini Onet Coleman'ın oğlu Denardo Coleman gibi... Yani bunu taklit ederek değil ama... ...oradan esinlenerek çaldığını çok hissettiriyor aslında... ...Edmar Mesela. Hı hı. Bütün düzenlemesi... ...bunun üzere Sanra, Ornette Konu'nun... ...sonra tekrar Sanra gibi bir akışı... ...vardı parçanın. Ee... Caz öldü, yaşasın... ...yeni müzik mi... ...diye yorumlayacağız artık bu parçayı, bilmiyorum. Öyle bir şey. Vallahi yıllar önce sen de hatırlarsın... ...bir panel olmuştu... ...çok yıl değil, birkaç yıl önce. Hı hı. İyi Caz Ne diye. Aa, evet, süper. Müthiş bir panel. Ee, işte çok ünlü bir sanatçımız da e, iyi bir iyi caz e, ellerin cazı demişti. Evet. Şimdi caz kendine geleni kabul eden bir müzik. Hep öyle ola geldi. 1950'lere kadardı. Yani Dixieland'dan Swing'e, Swing'den Bebop'a, Bebop'tan Hardbop'a kadar geldi. Hı hı. Bir şekilde. E ondan orada niye duruyorsun da sonrakileri kabul etmiyorsun? Caz hep devrimleşecek. Devrim müziği. Bana öyle geliyor. Devrimci yani. bir müzik olarak bakmak lazım. Doğru evet. söylüyorsun. Ve evrimleşen dolay dolayısıyla da evrimleşen bir müzik. Ama ee, yani toplum içinde nasıl ki tutucular varsa e, devrimciler de vardır. Bu diyalektikle aslında ileriye doğru gidiş vardır. Bir yandan neoklesizm. Geriye dönüp tekrar bakıp değerlendirip güya ileriyi o şekilde tanımlamak ya da o doğrultuda tanımlamak e, isteyen Tırnak içinde sanatçılar ortaya çıktığı gibi aynı zamanda bu geleneği sırtlayıp geleceğe o şekilde bakmaya çalışan müzisyenler de vardır. E zaten Yeni Caz'ın çıkması, Özgür Caz'ın çıkması ve daha sonra da Özgür Duvar Şamın ortaya çıkması da aslında bunların bir bileşkesi olduğunu düşünüyorum ben. Evet, evet biraz daha Edward Vesal'a dinleyelim. Şimdi Invisible Storm. ...albümüne geçiyoruz. Edward Vesala'nın Sound and Fury adlı e, grubu. Invisible Storm. E, 1992'de e, çıktı. E, bu, burada iki parça dinleyeceğiz arka arkaya. E, bir tanesi e, Shadows on the Frontier. Bu, e, bu parçada Arto Melleri'nin bir şiiri okunuyor. Ondan sonra diğer parçada Somnam Blues. Şimdi buradaki müzisyenleri, Sound of Fury'yi oluşturan müzisyenleri bir sayayım. Jorma Tapio saksofon, klarnet, flüt, perküsyon ve bas flüt çalıyor. Juni Kanisto tenor saksofon ve flüt çalıyor. Peppa Paivinen saksofonlar ve flütleri çalıyor. Matti Rikonen e, trompet çalıyor Irohar'la piyano harp e, Ve keyboard çalıyor Jimmy Suman gitar Edward Vesala'da Davul çalıyor e, Birinci parçamız Shadows on the Frontier İkinci parçamız ise e, Somnam Blues Aynı ad, a, albümden <gülüyor> shade in his soul, a shade that one can escape mm. to. Evet, Edward Vesala'nın e, Invisible, 1992 tarihli Invisible Storm adlı albümden e, önce Shadows on the Frontier'i dinledik, ondan sonra da Somnam Blues'u dinledik. E, Edward Vesala'nın Sound and Fury adlı topluluğu çalıyor. E, Sound and Fury şu müzisyenlerden oluşuyor, Jorma Tapio. Alto saksofon, bas clernet, flüt, perküsyon ve bas flüt çalıyor. Juni Canisto, tenor saksofon ve flüt. Pepa Pai Vinen, e, saksofonlar ve flütler. E, Mati e, Rikonen, e, trompet. Irohar'la piyano arp çalıyor. Jimmy Sumen, gitar. Edward Vesala da davul çalıyor. Edward Vesala aynı zamanda e, bütün dinlediğimiz parçaların bestecisi. Aranjörü ve lideri, evet. grup lideri. Şimdi Edward Vesala'nın bir özelliği de şu, through composed dediğim, dediğimiz bir kompozisyon şekli sunuyor bize. Yani tekrarlanan temalar yok, parça baştan sona ilerliyor bir şekilde. Yani bestelenmiş bir sürü enstrüman için bestelenmiş bir solo gibi de düşünebiliriz bunu. Fikirler birbirine bağlı bir şekilde. E, Yapıtlarının da başka özelliği de orkestrasyonları e, ve kullandığı enstrümanlara yüklediği e, bazı görevler. Mesela arp gibi şirin bir enstrüman çok karanlık e, akorlar çalıyor. E, işte tiz enstrümanlar çok karanlık şeyler çal çalarken baslara daha neşeli görevler veriyor. Hı. Neşeli görevler ne demekse şimdi Neşeli e, Eğlenceli e, işler yapıyorlar evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Sen bir önceki Programda e, duygu yok Demiştin kısacası Evet e, vallahi, Şimdi bu iki Dinlediğimiz iki parçada çok yoğun Duygular var bence Yok bunlar da var evet. yani ben... e, Öncekilerde aslında bu, Duygu değil demeyelim de mooddu Tamamen ve e, Finlilerde ortam, bu ortam yani. Mood'u nasıl çeviririz bilmiyorum. T Türkiye, Türkçe'ye. Duygu durum mu? Du duygusal durum, duygusal ortam falan gibi. Evet. Yani ee, ben de uzman değilim tabii de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve e, işte e, Finlilerin de tabii duyguları başka. Yani e, sonuçta senenin altı ayı karanlıkta geçiyor neredeyse. Evet dünyanın en çok e, intihar oranı en yüksek olduğu ülke Finlandiya bunları filmlerinden de e, sezinleyebiliriz en çok alkol tüketimi olan ülke hı hı. E, ve nispeten Edward Vesal'a bu yani karanlık ortamda nispeten e, neşeli işler <gülüyor> yapıyor diyebiliriz ama düşünsene 6 ayı da tamamen gündüzde geçiyor yani e, o, o da ayrı bir stres ya <gülüyor> <gülüyor> yani, e, ve, Vesal aslında bilmiyorum kendi tür cazını çalıyor bir, çok eklektik birisi artık bunu söyleyebiliriz hı hı. içinde rock e, demin duyduğumuz gibi işte son parça baya apokaliptik bir parça gitarın ön planda olduğu bir parça yani içinde o parçanın içinde rock yok diyemeyiz hı hı. E, klasik müzik e, mikrotonal müziği de bulabiliyoruz ama Fin halk müziğinden de çok etkileniyor ve garip bir şekilde de tango'dan da etkileniyor. Başka bir programda dinleriz artık bunu. Tango tuhaf bir şekilde bu arada Finlandiya'nın halk müziği şekline girmiş durumda. Yani millet tango ile eğleniyor. Düşün bak nasıl bir ülke tango gibi bir müzikle. Ama ne kadar güzel. Evet. Sonra Pe Tayland, Kore, Bali'nin Gamelan müziği, Siyam, Vietnam Batı Afrika'dan da çok etkileniyor. Bir sonraki parça da zaten e, çok e, Afrika ve e, Karayip e, etkileri Hı -hı. de var. E, yani çok şey var. Çok ilham kaynak, ilham yelpazesi çok geniş. Edward Vesala'nın. Peki. Evet. Ne yapalım dinleyelim mi diğer parçamızı? Evet bir sonraki parça Lumi adlı albümden Edward Vesala'nın 1987 tarihli. Ve hatırlatalım Lumi eleştirmenler tarafından 1980'lerin en önemli albümlerinden biri olarak sayılıyor. Buradaki çalacağımız parça Calypso Bulbosa. Ee, ve kimler çalıyor Sound and Fury'de? E, Esco, hakinen trompetleri e çalıyor. Pentilahti, saksofonları ve flütleri çalıyor. Jorma Tapio, e, alto saksofon, klernetler ve flüt. Tapani Rinne, saksofonlar ve klarnetler, Kari Heinila saksofonlar ve flüt. Tombildo, trombon ve tubayı çalıyor. Iroharla, piano arp. Ra Raul Björkenheim gitar, e Taito Vaino akordiyon, Haka bas, Edward Vesala da e davul ve perküsyon çalıyor. E Dinliyoruz. Calypso Bulbosa Evet, Edward Vesala'yı dinledik. Lumi adlı albümden Calypso Bulbosa'yı Lumi 1986'da kaydedildi. Edward Vesala'nın Sound and Fury adlı topluluğu çalıyor. Esco Hakinen trompetler, pentilati, saksofonlar ve flütler, jorma tapio, alto saksofon, klarnetler ve flüt, tapani rinne, ...saksofonlar ve klarnetler... ...kari, Hainila ...saksofonlar ve flüt... ...tombildo, trombon ve tuba çalıyor... ...iroharla, piano ve arp... ...raul, björnkheim... ...gitar... ...taito, Vaino akordiyon... ...haka, bas, Edward Vesala da... ...davul çalıyor. Aynı zamanda da... ...bütün parçaların bestecisi... ...ve aranjörü. Hı hı. Evet, programın... ...sonuna geldik sanırım. Ee, Gelecek haftada Edward Vesale'yi sunacağız <gülüyor> e, size. Ben Islak Köpek grubu adına Şevket Akıncı. Hoşçakalın. Yani ben Volkan Terzoğlu. Hoşçakalın.